50 kaza ve kader bu risaleyi Ebu Ebu-s-Sûd efendi rahmetullahi teala aleyh yazmıştır. Adının Mehmet olmayıp Ahmet olduğu Esmaül Müellifin kitabında açıklanmaktadır. Kamusül Alem kitabında da Ahmet Ebu sûd yazılıdır. Din bilgisi kuvvetli olan bir kimse nefsine uyup Gece gündüz günah işlese tanıdıkları kendisine emri maruf ve nasihat ettiklerinde bunlara karşı benim içki içeceğimi Allahü Teala ezelde takdir edip levh-i mahfuzda yazmıştır. Onun için ister istemez bu günahları bana yaptırmaktadır. Dese yani insan kaza ve kadere mağlup bir haldedir kaderi yerine getirmeye mecbur ve günah işlemekte mazurdur dese ve bu sözünü akl ve nakl ile isbata kalkışarak dese ki, allah Teala hiçbir şeyi yaratmadan önce yapacağı şeyleri biliyordu. Bunlar elbette meydana gelecektir. Yaratmayacağı şeyleri de biliyordu. Bunlar da elbette meydana gelmeyecektir. İnsanlar bunları hiç değiştiremez. Allahü Teala'nın ezeli kelamı olan Kur'an'ı ı Kerim'de haber verdiği şeyler de ister istemez meydana gelecektir. Alimlerimizin büyüklerinden Fahreddin Razi rahmetullahi teala aleyh de böyle söylüyor. Yasin suresindeki Onların iman etmeyeceklerini ezelde söyledik mehalindeki ve Müddessir suresindeki onu yalnız yarattım. Sonra çok mal, her işine hazır yardımcı çocuklar ve yüksek rütbe ve mevki verdim. Fakat o, bunları az görüp, daha istedi ise de arttırmadım. Çünkü benim Kur'an'ıma ve peygamberime inanmadı, inât etti. Sonra onu cehennemde, Saud adındaki ateşten tepelere koyacağım. Ebu Leheb'in elleri kurusun, sonra kurudu mehalindeki ayet-i kerimede Allahu Teala bir kimsenin iman etmeyeceğini haber veriyor. Bunlar iman ederse kelamı ilahinin yanlış olmasına sebep olur. Bu ise olamaz. O halde bunlar iman edemez. Bunun gibi kâfirlerin iman etmeyeceklerini biliyordu. Bunlar iman ederse ilmi ilahinin yanlış olması icap eder. Kâfirler imana gelemez. Demek ki insanlar da ihtiyar iradeye cüziye kalmıyor. Günah işleyen o alim Fahreddin Razi'nin bu sözlerini bitirdikten sonra desek ki insan bir işi yapmayı yapmamaktan iyi görür ve yapar. Bu görüşü, tercihi insandan değildir. O halde insan işi yapmaya mecburdur. Nitekim Fahreddin Razi Bakara Suresi'nin baş tarafındaki Allahü Teala onların kalplerini mühürlemiştir. Mealindeki ayet-i kerimeden de cebr lazım gelir. Çünkü Allahü Teala kalpte küfür arzusunu yaratınca insan kafir olmaya mecbur olur dedi. Demek ki insanın her hareketi yaprakların sallanması, ayın, güneşin hareketi gibidir. Nitekim onlar da canlıymış gibi hareket ediyor. İnsan da iihtiyar ile hareket ediyormuş gibi görünüp mecburi hareket etmektedir. Nitekim Musa Aleyhisselam Adem aleyhisselam'a dedi ki Allah Teala seni, kendi kudretiyle yarattı ruhundan sana verdi. Melekleri sana karşı secde ettirdi Seni cennete koydu. Sonra insanlar senin yüzünden cennetten çıktı. Adem Aleyhisselam cevap verip Allahü Teâlâ seni peygamber yaptı. Sana levhalar halinde tevrat gönderip her şeyi bildirdi. Tevrat bu levhalara ne zaman yazıldı?" deyince "Seni yaratmadan önce!" dedi. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam sorup: "Benim cennette hata edip çıkarılacağım Tevrat'ta yazılı mı? deyince, evet dedi. Adem Aleyhisselam da o halde ben Allahü Teâ'nın kitabında yazdığını yaptım diyerek hak kazandığını bildiren hadisi i şerif de, sözümün doğru olduğunu gösteriyor dese, bu kimseyi günah işlemesine bırakmak caiz olur mu? Yoksa bunu itikadından vazgeçirip, tövbe etmesi emrolunur mu? CEVAP Bunu o halde bırakmamalıdır. Sözlerinden anlaşıldığı gibi, insan günah işlemeye mecbur, ve kötülüklerinde mazurdur. İbadetlere sevap, günahlara azap olmaz diye inanıyorsa zındıktır. Hemen öldürülmesi lazımdır. Eğer ibadetlere sevap, günahlara azap vardır ama insan bunları yapmaya mecburdur. Herkes kaza kader elinde esirdir diye günahlarına üzülüyorsa bu bozuk itikadını düzeltmesi emrolunur. Sözlerinin yanlış olduğu bildirilir ve doğrusu anlatılır. Cevap şöyle verilir. Yapılacak günahları Allahü Teala ezelde biliyordu. Fakat insanın iyiliği, kötülüğü, cennetlik cehennemlik olacağı son nefeste belli olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse bütün ömrünce cehennem ateşine götürecek günahlar yapar bu kimse ömrünün son günlerinde cennete götürecek iyilikler yaparak cennete gider bu günah işleyen alim bu hal üzere yaşayıp ömrü bu halde tamamlanacağını Allahu Teala'nın bildiğini nereden anladı ki kendini son nefese kadar günah işlemeye mecbur sanıp iyi olmaktan ümitsiz bulunuyor Birçok inatçı azgın kâfirlerin son günlerinde imana geldiği çok görülmüştür. Kendinin de böyle düzeleceğine niçin ihtimal vermiyor? Niçin iyiliğe dönmüyor? Ölünceye kadar günah işleyeceği kendisine bildirildi mi? Belli bir kafirin ebedi kâfir kalıp kalmayacağını Allahu Teala bilir. Bunun muhakkak kâfir kalacağını Allahü Teala'nın bildiğini kimse söyleyemez. Kur'an-ı Kerim'de haber verilen kâfirlerin küfre mecbur olmaları ve bunların imana çağrılmaları ellerinden gelmeyen bir işi istemek demek olacağı da yanlış sözdür. Çünkü ilm maluma tabidir. Allahü Teala olacak şeyleri olacağı için biliyor. Kur'an-ı Kerim'de haber verilen şeyler de olacakları için bildiriliyor. Bir ressamın at resmi yapması at o şekilde olduğu içindir yoksa atın o şekilde olması ressam öyle yaptığı için değildir Allahü Teala'nın bazı kimselerin imana gelmeyeceklerini bilmesi ve Kur'an-ı Kerim'de haber vermesi onlar kendi arzuları ile küfr üzere kalmayı niyet edip iman etmek istemedikleri içindir. Yoksa bunların kâfir olması Allahü Teala'nın bunları kâfir bildiği ve haber verdiği için değildir. Eğer Allahü Teala bildiği için kâfir olmaya mecbur kalınsaydı Allahü Teala'nın kendi yaratmasında da irade, ihtiyar sahibi olmayıp mecbur olması lazım gelirdi. Çünkü kendi yaratacaklarını da ezelde biliyordu. O halde bunlar kendi irade ve ihtiyarlarıyla kâfir oluyor. Allahü Teala ezelde bildiği için haber verdiği için kâfir olmayan mecbur değildirler. İmana çağrılmaları da olmayacak şeyi istemek değildir. Kur'an-ı Kerim'e topluca iman etmek yetişir. Her yerine ayrı ayrı iman etmek istenmiyor ki Kur'an-ı Kerim'de yazılı kâfirlerin kendi imansızlıklarına da iman etmeleri lazım gelsin. İrade ile yapılan işleri yapmak arzusunu Allahü Teala'nın yaratması da cebir olmaz. O arzuyu Allahü Teala yaratır ise de insan kesbetmektedir. Allahü Teala'nın iradesi bir şeyi yalnız yaratmaya veya yalnız yaratmamaya mahsus olmayıp her ikisine de şamil olduğu gibi insanın iradesi de böyledir. İşi yapmayı da yapmamayı da irade edebiliriz. Yani yapmayı istediğimiz anda yapmamayı da isteyebiliriz. Bir işi yaparken hiç kimse bu işi yapmamak elimde değildi demez. Adem ve Musa aleyhisselam'ın konuşmaları cebri göstermez. Musa aleyhisselam bu kadar ihsan sahibinin emrine karşı iradeni kullanırken neden dikkat etmedin demiş. Adem aleyhisselam da işin yapılmasını irade ve ihtiyar edeceğimi Allahü Teala'nın ezelde bildiğini tevratta okuduğun halde ve bu işten meydana gelecek nice faidendleri bildiğin halde beni ayıplamak sana yakışmaz demiştir. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Seyit Abdülhakim Arvasi ne güzel söylemiştir. Kaza ve kader bir cebri mütehakkim değildir. Bir ilmi mütekaddimdir. O can ki, dostunu bilmez. Niçin talepte değil? Eğer bilirse onu, ya niçin talepte değil? Perde olursa nefsi emmare, ona her dem. Niçin? mücahede düşmenin düşmen-i de değil. Aceb değil mi ki dil, tembel ola dilberden. Niçin mütâlebe-i dilber-i de değil? Ne hâil oldu, gönül bedrine hüsuf erdi. Niçin şemsin ziyasını bu meh talepte de değil?